Antikyip Üzeyem Dineyen 9 Eylül Felsefe Bölümündeki tüm arkadaşlarıma, meslektaşlarıma teşekkür ederek başlayayım. Çok önceden verdiğim bir sözdü. O yüzden de o sözü tutmak için geldim aslında. Çok böyle derinlemesine bir hazırlık yapamadım. Ama yine de neyse ki Aristoteles gibi bir filozof üzerinden anlatacağım metnimi. O yüzden o bana yardım eder elimde elimden tutar ve içindeki aşk tazeler diye düşünüyorum. Aristoteles tabii sanıyorum ilk kez Aristoteles'le ilgili sizin bu okumalar ve konuşmalara dair yaptığınız toplantılarda ilk kez Aristoteles'le ilgili bir konuşma yapılacağı için ilk ben olacağım için Aristoteles'le ilgili ilk evvela birkaç bir şey söyleyeyim. Yoksa benim niyetim aslında Aristoteles'in Okos ettiğinin aslında en zor, okunması en zor kitabı olan üçüncü kitabından üç kavramla ilgili konuşmaktı. İşte da hatta burada da var. Akon, Hekon ve Akrasya kavramları. Ama ilk evveli Aristoteles'ten biraz bahsedeyim. Aristoteles ahlak felsefesi tarihi açısından son derece ayrıcalıklı bir yere sahip. Ne bakımdan ayrıcalıklı bir yere sahip? İki, iki yönlü aslında sahip olduğu ayrıcalık. Bir taraftan ahlak felsefesi içerisinde bir geleneğin kurucusu olarak karşımıza çıkıyor Aristoteles. Fakat bu geleneğin kurucusu olmanın yanı sıra şöyle de bir yanı var. Belki kendisinden önceki filozoflarımızdan farklı olarak aynı zamanda da bir geleneğin içerisinden konuşuyor. Mesela bu bakımdan Platon'dan belki biraz farklı sayılabilir. Yani hem geleneğin belli ait olduğu, mensubu olduğu e, polisin yaslandığı o Homerik geleneğin aslında Homeros'un destanlarında bize anlatılan kendileri hakkında o destanlar sayesinde bilgi sahibi olduğumuz o ahlaki geleneğin öyle diyelim. Bir tür devam ettiricisi gibi görünüyor Aristoteles. Bu geleneğin bir mensubu olarak konuşuyor. Bir taraftan da ahlak felsefesi açısından ise yeni bir geleneğin kurucusu olarak karşımıza çıkıyor. Yani hem geleneği şey yapan, takip eden ve geleneğin içinde duran hem de bir taraftan yeni bir gelenek kuran bir filozof Aristoteles. Politikası için de aynı şey söylenebilir. Ama bunlar zaten Aristoteles'in yaşadığı dönem dikkate alındığında hiç de bugün olduğu gibi birbirinden bağımsız alanları temsil etmiyorlar. Yani etik olan, politik olandan ayrı değil. 5. yüzyıl Atina'sında ve Aristoteles de aynı şekilde tıpkı hocası gibi e, ve hocasının hocası gibi de, Sokrates gibi de yani bunları bir arada ele alıp Düşünüyor, işliyor, konuşuyor. Fakat hocasının hocası olan Sokrates ve hocası olan Platon'dan farklı olarak Aristoteles bunları artık diyalog formunda ve bir şekilde kamuya açık bir sohbet olmaktan çıkarıp bir ders formuna sokuyor arkadaşlar. Bu son derece önemli. Nikomokos etik Aristoteles'in ders notlarıdır. Dolayısıyla felsefe tarihi açısından da hem yazma tekniğimiz hem de meseleleri anlatma tekniğimiz bakımından da bir ilktir Aristoteles. Artık Aristoteles'ten itibaren felsefi öğretiler, öğreteceğimiz şeyler, öğretmeyi düşündüğümüz veya felsefi olarak düşünüp tartışacağımız şeyler Aristoteles'in anlattığı formda veya Aristoteles'in yazdığı tekneyle, teknikle yazılmaya veya araştırılmaya, düşünülmeye başlanır. Bu da önemli. Bundan çok daha önemli olan başka bir şey aslında mutlaka söylemek istiyorum unutmadan da hemen onu söyleyeyim. Aristoteles'in ahlak felsefesinin aslında kendisini kendisinden sonraki pek çok birbirine zıt bağlamlarda kabul ettirme başarısı göstermiş olmasıdır. Bu bağlamlar nasıl bağlı? Kültürel bağlamlardan bahsediyorum ve tarihsel bağlamlardan aynı zamanda. Hem zaman hem mekan bakımından hem de kültürel olarak yani içerisinde bulunduğu kültürün rengini en belirgin bir biçimde boyayan şey söz konusu kültürü belki hatta rengini veren şey sahip oldukları dinler ise evet bu birbirinden tamamen farklı olan dini bağlamlarda da kendisini kabul ettirmiş bir ahlak felsefesidir. Yani şunu demek istiyorum kısaca. Aslında Aristoteles pagan bir dünyadan gelir ve o pagan dünyanın ne diyelim olimpik tanrılarının e, hakim olduğu bir realite içerisinde etikasını düşünür, anlatır ve yazar. Ve ondan çok başka bir bağlamda örneğin Hristiyanlık bağlamında da bir şekilde kendisini devam ettirir. Ama orasıyla kalmaz. aynı zamanda İslami coğrafyaların hüküm sürdüğü dönemlerde de İslami coğrafyaların epeyce bir kısmını İslam'ın kendi rengine boyadığı dönemlerde de yani orta çağların başlangıçları ve ortalarında da çok ciddi bir biçimde kendi ahlak felsefesini devam ettirecek dayanaklar bulur ve aynı şekilde büyük ölçüde İslam'dan çünkü devşirilerek alındığı için Yahudi bağlamında da kendisini kabul ettirir. Yahudi skolastiği içerisinde de Aristoteles'in ahlak felsefesi varlığını gösterir. Ha bu da yetmez. Daha sonraki şeylerde de ee, aydınlanma felsefesinin başladığı dönemde de aslında bir tür muhalif yapı olarak adeta bir başka gelenekle e, Kant'ın ahlak felsefesine alternatif oluşturacak bir çizgide yine varlığını korur yani aydınlanmanın bu sefer boyadığı kültürel ortamlarda da kendisini gerçekleştirir ve sürdürür ve bunun dışında dini olanın hiç hesaba katılmadığı insan evrenlerinde de yani pekala öyle diyebiliriz. Bir ateist içinde bir ahlak felsefesi sunma başarısı gözü. Bu çok önemli bir şey. Bu kadar farklı, bu kadar çok çeşitli olan içerisinde kendini gerçekleştiren, kendini bir şekilde revize edebilen bir felsefe bu. Dolayısıyla neredeyse akleten Aristoteles'in felsefesini şey gibi ahlak felsefesini şey gibi okuyabiliriz yani hani etika açısından insanlığın büyük bir kısmı Aristotelesçidir diyebileceğimiz şekilde okuyabiliriz. Kaldı ki özellikle modern zamanlar söz konusu olduğunda bu yargı Kant'la ve Kantçılıkla birleştirilir iken ama teorik alanda belki evet Kant ama pratikle ilgili olarak dönüp baktığımızda Aristoteles Kendisini hep belli eder arkadaşlar. Böyle bir şeyisi var. Lisans öğrencileri olduğunda da görüyorum. O yüzden meslektaşlarımdan özür dilerim. Onlara böyle tekrar tekrar ve onlar için belki de hiç cazip olmayan şeyler söylüyorum. Bildikleri şeyleri söylüyorum ama onlara esas alarak anlatıyorum. Dolayısıyla Aristoteles'in etikası hakikaten döne döne... Ee, Evrile çevrile bir şekilde yeniden ve yeniden karşımıza çıkıyor. Ve hala hazırda da bize hala gündelik hayatımız içerisinde, pratik dünyamızda ve eylem teorimizde ve eyleme alanlarımızın o çok çeşitliliği içerisinde düşünme imkanı hatta yapma imkanı taşıyor. Aristoteles'in böyle bir ayrıcalığı var böyle bir önemi var. Bu demektir ki Arsut felsefesi hayatımıza ziyadesiyle temas eden bir felsefe. Ve o teması da kesilmemiş durumda. Bu denli bir süreklilik içerisinde anlattığım Arsut Erişim ahlak felsefesinin ama elbette bugünden baktığımızda yer yer anlamakta bir hayli zorlanacağımız elbette ki bize çok çok, çok çok uzak konsepsiyonları da var, anlayışları da var. İşte eğer mesele biraz da Aristoteles'in kendisinin esasen ne söylediğini anlamak ise ne yapmamız gerekiyor? Aristoteles'in bu dönüşerek, değişerek kendisini var ettiği bağlamlardan çıkıp onu kendi bağlamına, kendi zamanlarına gidip belki işte oradaymışız gibi yapıp Biraz onu öyle tanımaya ve anlamaya çalışmamız gerekiyor. Çünkü eğer böyle yaparsak bugün büyük ölçüde çağdaş ahlak felsefesinin bana kalırsa içerisine düşmüş olduğu krizin de kimi yanlarını hem daha iyi idrak etme şansına sahip oluruz hem de nedenlerini görme şansına sahip oluruz. Hem de bunun yanı sıra olur ha hakikaten o krizden çıkmanın yollarını Aristoteles'in ahlak felsefesi içerisinde keşfedebiliriz. Böyle de bir önemi var aslında Aristoteles'in veya Aristoteles'ci etikanın bizler için. Ve bu haliyle de yani hakikaten hem içerisinde bulunduğumuz krize hem o krizin nedenlerini hem de o krizin belki de aşılma yollarını bize anlatabilecek bir ahlak felsefesiyle karşı karşıya olduğumuza göre Aristoteles biraz evvel yaptığım uyarıyı saklı tutmak kaydıyla çünkü büyük ölçüde bugün öyle bir şeyden zeminden hareket edeceğim yani biz, bizim anlayamayacağımız kavrayamayacağımız anlamakta hakikaten zorlanacağımız bağlamlarda yazmış ve öyle bir terminolojiyle konuşmuş o yüzden de biraz kendi bağlamımıza belki yabancılaşarak ancak ve ancak onu tanıyabiliriz anlayabiliriz Dediğim Aristoteles'in kısmına, Aristoteles etikasının o tarafına, o tarafını saklı tutmak kaydıyla hala şunu söylememiz mümkündür. Aristoteles bugün hala bizim çağdaşımızdır. Ve çağdaş pek çok filozoftan daha fazla bizim elimizden tutmaya praksisiyle devam etmektedir. Aristoteles'in arkadaşlar etika ile ilgili olarak başlangıç idesi insan için iyi'nin ne olduğu sorusu etrafında şekillenir. Bu soru da büyük ölçüde aslında ahlak veri bugün o gün bugündür merkezinde duran elbette Platon'dan Aristoteles'in devralmış olduğu temel bir kavramla ilintilidir. O kavramda erdem kavramı iyi hayat, iyi hayat kavramı. İyi yaşam, iyi iyi hayat. Dolayısıyla Aristoteles için aslında iyi hayatın nasıl bir hayat olduğunun araştırılmasında araştırır çünkü Aristoteles Sorgulanmasında yapılacak şey sahip olduğumuz erdemlerin, sahip olacağımız erdemlerin araştırılmasıdır. Fakat bu erdemler Aristoteles'e göre ulaşmak istediğimiz Telos'un, Telos'un, aracı değil. Belki de ta kendisidir. Yolu değil, ta kendisidir. Telos nedir? İyi yaşamın hakikaten tam da kendisini hedeflediği, kendisine amaçladığı şey nedir? Eudaimonia. Bunu ne diye çeviriyoruz? Bütün batı dilleri işte yapıyor, bonör, bilmem ne. Yani mutluluk diye karşıladığımız şeyle çeviriyor ama biz zim mutluluktan anladığımız şeyle Aristoteles'in Evdaimonya'dan anladığı şey aynı değil arkadaşlar. Ve tam da aslında bizim mutluluktan doksa alanında anladığımız şeyi, bugün için anladığımız şeyi yine Aristoteles'in Evdaimonya'sına dönerek araştırma ve soruşturma imkanına sahip olabileceğimiz bir şey de veriyor bize. Bir çerçeve de veriyor. Bu kavram hakkında Aristoteles'le birlikte düşünmemiz ve bunun peşine düşmemiz. Yani Şöyle bir soru aslında, yahu mutluluk, hadi mutluluk demeye devam edelim. Çünkü uygun bir karşılık olmamasına rağmen. Nedir bu mutluluk? İnsan için iyi nedir sorusuna genel kanının büyük ölçüde, neredeyse büyük şeyle, hani oy birliğiyle karşılığını verdiği yanıttır aslında. İnsan için iyi nedir? En yüksek iyi nedir? Mutluluktur. Ama mutluluktan anlaşılan şey nedir? Mutlulukla kastedilen şey nedir? İşte işte onun hakikaten Aristoteles'e kadarki gelenek içerisinde verilmiş muhtelif cevapları var. Aristoteles o cevaplara da bakar. Kimisi der ki has, kimisi der ki işte zenginlik, kimisi der ki şeref, onur, şöhret. Ve Aristoteles tek tek bunlarla bir ilgilenir Nikamokos'a etikte. On kitaptan oluşuyor Nikamokos'a etik. Sırayla bunları ele alır, bunları tartışır ama kitaba başlarken söylediği çok önemli bir şey vardır ve bu hakikaten bugün de hepimizi ilgilendirmeye devam eden bir mesele olmak durumunda. O da şu, Solon'un bir sözüyle başlayan Nikomokosaitiye Aristoteles mutlulukla bağlantılı bir sözdür bu hiç kimseye ölünceye kadar mutlu deme. Bu sözün anlatmaya çalıştığı şey, insan hayatının bütünlüğüdür arkadaşlar. Ve mutluluk ya da bir insana hakikaten ev daimon demek, bu isim, bu da sıfat hali böyle yazılınca, ev daimon demek için o insanın hayatının tamamlanmış olmasını beklememiz gerekir. Çünkü hayat bir bütün ve o bütün üzerinden ancak böyle bir neticeye varmamız mümkündür. Bu, bu bakış açısı son derece önemli. Dolayısıyla mutlulukla ilgili veya Aristoteles'in ile ilgili olarak da hayatın bütününü esas alan bir kavrayıştan bir ne diyelim halden bahsedildiğini buradan hareketle çıkarabiliriz. Evdaimonia. İnsan için en yüksek iyi ve iyi hayatın kendisine yöneleceği telos. Aristoteles'in etiğini 19. yüzyıldan sonra yaptığımız hasniflerle düşünürsek deontolojik etiğin karşısındaki teleolojik etik içerisinde başı çeken etik olarak almaktayız. Deontolojik etik derken neyi kastediyoruz? Kant'ın ödev etiğini, ilkeler etiğini kastediyoruz. Orada nasıl bir şey var? Deontolojik etikte. Kant demez bu lafı. Bizim uydurduğumuz adlandırmalar, etiketler bunlar. Aristoteles de kendisine teleolojik demez. Nasıl bir şey var? Tam da kelimenin söylediği gibi deo kökünden geliyor diyor ontoloji, de ge fiili gerektirmek, ödev olmak, borcu olmak anlamına gelen bir fiil. Dolayısıyla ödevimizle, yükümlülüklerimizle, görevlerimizle ilgili bir etiktir ve bu ödev ve yükümlülüklerimizi tespit edilen, sorgulanmış, kritiğe tabi tutulmuş bir prensip üzerinden takip etmemiz beklenir bu etikte. Bir tür kurallar, prensipler etiği olduğu söylenebilir onun, onun kaba aile En büyük temsilcisinin de kant olduğu bir yaklaşım. Bunun karşısında duran şey ise, Deleolojik etik, en büyük temsilcisinin Aristoteles olduğu yaklaşım. Orada ise ne yapılmaktadır? Hani ödevlerimiz, yapmamız gerekenler, işte prensipler, bir şeyi, hayatı ev geçirmek istiyorsak, Veyahut bir iyi insan olmak istiyorsak uymamız gereken şeylerin yasalarca belirlendiği değil, tam da sahip olduğumuz erdemlerce belirlendiği bir ahlak felsefesi. Ve bir amacın gösterildiği bu hayat içerisinde kendisine ulaşmayı kendiliğinden aslında hedeflediğimiz o amaç eşliğinde insanı açıklayan bir etik söz konusudur. Çok iyi tanımlayamadım ama aşağı yukarı böyle. Dolayısıyla bu iki etik birbiriyle karşı karşıya duruyor bugün itibariyle. Deontolojik etik ve teleolojik etik. Aristoteles bu tarafta ve onun telosu işte bu evdaimonya. Bu telosu farklı farklı. Anlayanlar da var elbette. İşte buna utilitas diyenler var, yarar diyenler var mesela. Değil mi? Utilitler yanlar böyle ama onlar da teleolojik. Aristoteles'te evdaymonya içerisine iyi de alır, dağılır, da alır, ödevi de alır. Hepsini alır ve erdemleri de alır. Aristoteles'in ahlak felsefesinin bir başka önemli şeysi, Eyvahlar oldu. Ben kaçta başladım etkinliğe? 20 dakika oldu hocam. Ama ben daha başındayım da. <gülüyor> 20 dakika oldu. Daha giriş yapıyorum yani. Dakika. Çıkamadan gideceğim üstüne gidiyorsun. 4 dakika var. Bir şeyden daha söz etmem gerekiyor çünkü hemen onu da ben toparlayayım. Aristoteles'in ahlak felsefesinin en önemli yanlarından bir tanesi hakikaten onun erdemlere ilişkin yapmış olduğu tasniftir. Aristoteles Belki insan tarihi, insanlık tarihinin gördüğü en büyük tasnifçidir arkadaşlar. En büyük sınıflandırıcı, en büyük ayırt edici kafadır. Aristoteles'in yaptığı tasniflerin haddi hesabı yoktur yani. Şimdi bu tasniflerden bir tane çok önemlisi de aslında erdemlere ilişkin yapmış olduğu tasniftir. Aristoteles der ki erdem derken, Bugün anladığımızda yine çok farklı bir şey kastederek. Aretedir onun da Grekçesi. Latincesi Virtus. Erdem derken aslında bir bizim sahip olduğumuz becerileri, meziyetleri, başarıları anlamalıyız. Yani bizim ekstradan sahip olduğumuz Fazladan sahip olduğumuz faziletleri anlamalıyız. Fazilet. Fazilet kelimesi Arapça bir kelime. O da fazladan geliyor. Fazıl, fadl aynı kökten olan isimler zaten. Tam fazilet. Arapçası onu güzel veriyor. üstünlük ki fazlalık gibi bir şeydir. Çünkü erdem. Erdemden ziyade veya bir tustan ziyade Latince'deki virtus'un kökünde er var. Tıpkı bizimki gibi. Bir adam demek, er demek. Bu yiğitlikle bağlantılı bir şeydir. Ama bu hakikaten fazlalıkla bağlantılı bir şeydir arete. Tıpkı fazilek gibi, excelans diye çeviriyorlar Batı dillerine aslında. En doğru karşılık Neden böyle bir fazlalık? Çünkü Aristoteles'in ahlak felsefesi büyük ölçüde başarıya ve becermeye odaklıdır. Kant'ınki ise bütün deontolojik etkilerin olduğu gibi başlangıca odaklıdır. Yani dolayısıyla Aristoteles'in teleolojik olan felsefesinde ahlak felsefesinde telos, nihayet varılacak olan yer, sonuç nedice önemliyken Kant'ın deontolojisinde kendisinden hareket ettiğiniz şey bakımdan niyet önemlidir. Intention diyor. Intention. Yani kendisinden Hareketle eyleme geçtiğiniz şey ne ise ve nasıl ise eyleminizin ahlaki değeri onun tarafından belirlenecektir. Kant'ın söylediği böyle bir şey. Ve Kant için en yüksek iyi, iyiyi istemenin kendisidir. İyiyi istemek yani iyi niyet gibi bir şey. Her şeyden önemlidir. İyi niyet. Aristoteles'te ise Buradan geçeceğim şeye, akona ekonu. Aristoteles'te ise bundan daha etkili olan bir başka şey var, netice. Sonuçta ne ortaya çıktı? Ve sen eylemin bütününden sorumlusundur. Sadece başlangıcından değil, eylemin sonucundan da sorumlusundur. O eylemin gerçekleştirdiği neticelerden tümüyle sorumlusundur ve o eylem bitip tamamlandıktan sonra o eylemin iyi ya da kötülüğünden bahsedilebilir veya o eylemi yapan eylemcinin isterseniz fiilin ve failin iyi ve kötülüğünden bahsedilebilir. Tamam mı? Böylesine bir bütün var. Yani Solon'un hayatın bütününe ilişkin olarak söylediği şeyle bağlantılı olarak. Böyle bir şey önemli. Dolayısıyla Aristoteles bütün bunlarda bu meziyetlerde, bu becerilerde homelik Arete konsepsiyonunu, Homerik fazilet anlayışını takip ettirir aslında ve o fazilet anlayışı bugün bizim erdemden anladığımızdan şu bakımlardan farklı. Aklını söylemeden olunca ama vakitte kaybediyorum. Şu bakımlardan farklıdır. Mesela akıllıyıysun, Aretesi ayağına tezlidir. Yani hızlı koşmak bir erdemdir arkadaşım. Bugün bizim için acayip karşılanacak bir şey. Veya Odysseus'un aretesi kurnazlığıdır. Kurnazlık da bir erdendir. Bugün bizim için yine bir tuhaf bir şey. Ve Aristoteles Aristoteles'in erdem açıklamasında bugün bizim için erdem olduğuna hiçbir şekilde neredeyse duymayacağımız bir şey. Tevazu bir erdemsizliktir. Alçak gönüllülük bir erdemsizliktir. Neden öyledir? Çünkü Aristoteles'e göre erdem iki aşırının arasında olan, ortasında olan demektir. Ve iki aşırının ortası olmak bakımından da hakikaten örneğin bir tarafta tefridi işte şey olan korkaklık olan ifradi da aşırı ataklık olan şeyin ortası olarak mesela cesaret erdemidir. Bir şeyin ya gereğinden az olması bu tefrit bir şeyin gereğinden fazla olması da ifrat tam onun arasında bir yerlerde ama bu aritmetik bir ortada değil. Bazen bu tarafa kayar, bazen bu tarafa kayar ama arasında bir yerde. Muhakkak iki açırtığın arasında bir yer. Ama hangisine yakın olacağı o da durum tarafından belirlenir. Olan şey erdemdir. Erdem böyle bir şeyi bir anlar. Ama yine de bunun bir fazlalığı vardır. Ama bazı şeylerin o fazlalığı, hani fazilet lafı sizi bu bakımdan yanıltmasın. O fazlalığı fazla olmasından ötürü iyi değildir. Onun hakikaten fazla, üstün olmasından ötürü iyi iyi bir özelliktir. Ve bu özellikler düşünceye de ait olabilir. Bizim bizzat ahlakımıza, yaratılışımıza, mizacımıza, huyumuza da ait olabilir. Etos'umuza ait olabilir. Etik kelimemizin geldiği yer zaten etika kelimesi. Etos'tan geliyor. O da ne, ne demek? Mizaç demek. Huy demek. Yaratılış demek. Tıpkı ahlak kelimemizin hulk'ten gelmesi ve onun da yaratılışa göndermesi gibi. Tam da oradaki hakikaten mizaca ait olanları var. O yüzden de Aristoteles şöyle bir tasnif yapar. Erdemler ikiye ayrılır der. Diyano etik erdemler ve etik erdemler. ya etika, Diyanoyetika etika. Diyanoyetik erdemler yani bunlar latincesiyle elektriğe erdemler ve moral erdemlerdir. Türkçesiyle düşünme erdemleri, düşünmeye dayanan erdemler, Musa dayanan, bu anlamda düşünmeye dayanan erdemler, bir de karaktere dayanan, yaratılışa, mizaca dayanan erdemler olmak üzere iki ayrılır. Niye böyle bir tasnif yapıyor Aristoteles? Niçin buna ihtiyaç duyuyor? Şunun için Aristoteles de etikanın yani karakterin herhangi bir biçimde akli olandan ve düşünsel olandan bağımsız bir biçimde iyi olma ihtimali yoktur. Mesela bu bizim için yine yabancı bir şey. Biz bugün etik ya da ahlaki dediğimizde ille aynı zamanda düşünsel olanı veya rasyonel olanı anlamıyoruz. Ve hatta etik erdemler lafı bize tuhaf geliyor. Yani bir insanın ahlaklı olmasıyla erdemli olması bir ve aynı anlamda kullanılıyor bugün. Ama Aristoteles için bunlar bir ve aynı anlamlı şeyler değil. Nasıl olsun? Ahlaki erdemler var, bir de düşünme erdemleri var. Ha? Demek ki biz düşünme erdemleri denilen şeyi bir tarafa bırakmışız. Ahlaki erdemler denilen şeyi de ahlakla erdemi bir ve aynı şey diye özdeşleştirmişiz. Yani sıfatları isim yapmışız. İsimle sıfatı karıştırmak kadar da büyük hata yoktur aslında ve biz bunu çok sık yaparız. Evet Türkiye'de ve Türkçe'de ziyadesiyle yaparız. Oysa Aristoteles için o halde ahlaklı olmak demek ahlaki erdemlere sahip olmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda ne olmak demektir? Düşünme erdemlerine de sahip olmak demektir. Bakın bunun ne gibi bir sonucu var? Şöyle bir sonucu var. Aristoteles için bir insan cahil ama iyi olamaz. Bu çok önemli bir sonuç. Bilgisiz ama iyi olma ihtimali yoktur. Bilgisiz ama ahlaklı olma ihtimali yoktur insan Veya Dostoyevski'nin Prens Mişkin'i gibi. Budala ama çok iyi olma ihtimali yoktur. O budalalık onun ahlakına da yansır, onun karakterine de yansır ve onu karaktersiz kılar. Bu son derece önemli. Ve bu bakımdan almamız gereken mühim bir ders. Hani bize diyorlar ya ne kadar cahil, o kadar iyi. Böyle şey olmaz. Cahilden iyi insan olmaz. Bilgisizden iyi insan olmaz. Düşünme erdemleri arasında iki tane çok önemli erdem sayarız tutele. Sofya erdemi ve Phronesis erdemi. İkisi de düşünme erdemdir. Sofya erdemi hikmet diye çevirdiğimiz. Veya bizim bilgelik dediğimiz Arapçası hikmet, Türkçesi bilgelik olan erdemdir. Bu bir erdemdir. Bilgelik bir erdemdir. Bir hal değildir. Bir pasyon değildir. Bu bir erdemdir Aristoteles'e bir aretedir. Aynı şekilde Fronesis'te bizim pratik bilgelik diye çevirebileceğimiz, çeviremeyeceğimiz, mealen söyleyebileceğimiz çevirirken ama ne yapmış Farabi? Arapçaya basiret diye çevirmiş. Basiret diye çevrilen peki. Bu entelektüel erdem de tüm aslında ahlaki erdemlerin, şimdi onları da sayacağım, karakter erdemlerinin olmazsa olmaz koşulu olarak karşımıza çıkan erdemdir. Karakter erdemleri nelerdir? Yani ahlaki erdemler nelerdir? Cesaret ahlaki bir erdemdir. Andrea. Adalet ahlaki bir erdemdir. Dikayasune. Cömertlik ahlaki bir erdemdir. Ee, dostluk ahlaki bir erdemdir. Bakın Aristoteles'in karakteri ait erdemler arasında saydığı erdemler. Ne düşürüyorsunuz? <gülüyor> İnciler döküldü. Cesaret, cömertlik, cömertlik adalet, Dost. dostluk, bunlar ahlaki erdemler. Ama bu tarafta da ne var? Kendisi olmaksızın bu ve benzeri hiçbir erdemin olamayacak. Mesela yüce gönüllülük diye, Megalapüsüye diye de bir erdem var Aristoteles'te. O erdemde dahil olmak. Hiçbir erdemin olamayacağı erdem nedir? Fronis erdem. Yani sizin bir pratik bilgeliğiniz yoksa, bir pratik zekanız yoksa, siz entelektüel olarak bu bakımdan bir üstünlüğe sahip değilseniz, sizin ahlaki bir takım erdemlere sahip olmanız mümkün değildir. Bir başka, bak bu son derece önemli. Dediğim gibi, Aristoteles için, Adaletsiz ama bilge olmak mümkün değildir. Korkak ama bilge olmak mümkün değildir. Çünkü bu ahlaki erdemler olmadan entelektüel erdemler de olacak. Ve aynı şekilde bilgi sahibi olmaksızın şey olmak mümkün değildir. Cömert olmak mümkün değildir mesela. Dost olmak mümkün değildir. Ahmaktan dost olmaz. Bilgisizden, cahilden iyi insan olmaz. Çok cahil ama çok iyi, böyle bir şey yok. Aristoteles buna hiç imkan vermeyen bir ahlak felsefesine sahip. Bir başka önemli şey de aslında tam bu noktada Aristoteles için eylemimizin hakikaten bizden ayrılmayan fiilin failden ayrılmayan haliyle aslında bütün bunlara erdemlerimizle birlikte eudaimon olduğumuzdur. Yani eudaimon olmak erdemli bir hayatın içerisinde devam etmektir. Bu bir şey değil. Hani sonunda var. Oh tamam ben mutlu böyle bir şey değil. Erdemlerin kendisinin eşlik ettiği hayat bir ev daimon hayatıdır. Bu da son derece önemli. Ve biz bu hayata herhangi bir biçimde kurarken, herhangi bir yasaya, ilkeye, prensibe bakarak ve ona uygun eylemlerde ve davranışlarda bulunmaya çalışarak filan edilmeyiz. Ne yaparız? Her an teyakkuz halinde kalırız. Her an düşünürüz. Ve başka ne yaparız? Tam da adil davrana davrana adalet erdemine sahip oluruz. Cesur davrana davrana cesaret erdemine sah sahip oluruz. Cömertlik yapa yapa cömertlik erdemine sahip oluruz. Bunları bilmemiz değildir bunlara sahip olmamız. Bunları bil fiil yapmamız bizden beklenir. Adalet erdemine sahip olmanın başka hiçbir yolu yok. Adil olmayanın adalet, erdemi olmaz. İngilt'cim merhaba. Şimdi gördük seni. <gülüyor> Hocam sen bir <beni> dinlemeye doymuyorsun. <gülüyor> Canım benim. <gülüyor> ne güzel. Evet. Şimdi bütün bunlar bir arada düşünüldüğünde Aristoteles'in ahlak felsefesinin ne kadar praksis dayanaklı olduğunu da görmüş oluyoruz. Yani yapmak ve eylemek esaslı bir şey. Düşünmek yetmez yani. Bizzat yapacaksınız. Bir fiil onu hakikaten hayata geçireceksiniz. İşte bütün bunlar, bütün bu şeyler içerisinde daha size anlatacağı, öğreteceği çok şey olan Aristoteles'in Şimdi bu Nikomokos'a etik adlı kitabının nihayet <gülüyor> <gülüyor> adlı çalışmasının üçüncü en zor kitaptır arkadaşlar bu. Üçüncü kitabındaki bir şeyden bahsedeceğim size. Konferansın adı o. Bu da çok önemli bir mesele. Neyle ilintili bir şey bu? Aslında bugün içinde, o gün içinde ahlaki olan dediğimizde bizi bağlayan bir kavramla ilgili. Nedir o kavram? Sorumluluk kavramı aslında. Sorumluluk nedir? Veya ahlaki sorumluluk nedir? Aristoteles'in buna bir yanıtı var mı? Kant'ın buna bir yanıtı var mı? Elbette var. Ama ilginç olan bir başka şey var. Bugün bizim için a, olmazsa olmaz gibi görünen bu mesele sorumluluk meselesi, sorumluluk problemi yani insanın yapıp ettiklerinden sorumlu tutulması ve bu yapıp ettiklerine bağlı olarak suçlu ya da masum sayılması, öbür tarafta da suç ve ceza varmış. Ben de burada anlatacağım suç ve ceza. Psikologlar da suç ve ceza ile ilgili bir şey yapıyorlarmış aslında. Suçlu ya da masum sayılması ve aslında e, insanın sorumlu olduğu şeylere bağlı olarak ödül ya da ceza alması. Sorumluluğunda olan. Bu neyi ifade ediyor? Yani sorumlu olmak neyi ifade ediyor? Şimdi enteresan bir biçimde bütün ahlak felsefelerinin merkezinde durduğunu bugün düşündüğümüz bu kavrayış Aristoteles'te terim olarak yoktur. Yani bunun terim olarak sorumluluk kelimesinin Latincesi respondere, Latincede var. Latin kökkenli dillerde de var. Responsibility. A Almancası da yine buradan türetilmiş bir şey. O da böyle tam da response gelmesini söylediği gibi cevaptan türetilmiş bir kelimeydi. Ant. Neydi zaman Mancusa sorumluluğu ya arkadaşlar? Ferantford. Ha? Ferantford. Evet. Ant Fortun muydu? Ferantford. Fer Ferantford. Ha. Unfortun'da da gele cevap var. Response gibi bir şey var. Onda da bir yanıt var yani. Answer gibi bir şey var yani. Fakat bizim kelimemiz bakın Türkçe'de nasıl gelmiş? Soruyla gelmiş. Sorumluluktan geliyor. Hatta şeyde de öyle Arapçası da sual kökünden geliyor. Mesuliyet. Dolayısıyla bakın bunları buluyoruz biz. Arapça'da bulduk. Fransızca'da, İngilizce'de, Almanca'da şurada da ama şeyde bulamıyoruz karşılığını. Grekçe'de bulamıyoruz. Ve daha şey olanı Bulamıyoruz ama, terim olarak bulamıyoruz ama kavrayış olarak, anlayış olarak bulmak zorundayız. Taraftan. Ne, neyi, neyi anlıyorlar? Sorumluluk derken, yani bir insanın yaptığı şeyden sorumlu olması derken neyi anlıyorlar? Bu olmadan düşünemeyiz. ya Pratik rasyonelite dediğimiz şey tamamen bununla da bağlantılı. Eylem deorisi dediğimiz şey, başka bir deyişle. Bununla bağlantılıdır. İşte Aristoteles'in bu akon ve hekon... Terimleri de bununla ilintili terimlerdir ve bunları nasıl çevireceğimiz o yüzden son derece önemli ve belirleyicidir. Bir başka şey yine söyleyeyim. Hadi Aristoteles önce 4. yüzyıl kant ve kant ahlakının bu kavrayışı ahlak felsefesinin merkezine yerleştirdiğine inanırız. Bugün büyük ölçüde yani sorumluluk etiği dediğimiz etik büyük ölçüde kantçı bir etiktir deriz. Ama Kant'ın ahlak felsefesinin hiçbir yerinde de bu terimler aslamaz. Bakın bu acayip bir şey. Hani Aristotelizm Kant'ta da yok. Terim olarak yok, ad olarak yok arkadaşlar. Ama anlayış olarak, konseptiyon olarak var. Kant'ın ki de nasıl bir şey var? Yani bir insanın yaptığı eylemlerden, işlediği şeyden, sorumlu olması, ne ifade ediyor? O insanın kendisiyle başladığı, onu o eyleme mi yapmaya motive eden Niyetle belirlelim. Tamam. Beni bu eylemi yapmaya sevk eden şey neydi? Sorusuna verdiğiniz yanıtta Benim böyle böyle davranmama sebep olan şeyin kendisi neydi? Nasıl bir şeydi? Nasıl bir istemeydi? Nasıl bir iradem vardı benim orada? Neyi murat ediyordum ben bu eylemi şey yaparken... İrade ve murat aynı kökten arkadaşlar. Dolayısıyla bir şeye irade etmek bir şeyi murat etmekle bağlantılı. Neyi murat ediyordu? Bu iyi bir murat mıydı? Bu bir iyi isteme miydi? Bununla değerli. Aristoteles'te nasıl bir şey? Aristoteles'te böyle bir şey yok. Evdaimonya var. E peki... Ne, neyle ben şey yapıyorum? Sorumluluğumu neye göre alacağım ben? Çok enteresan bir biçimde o mevcut gelenek. Sorumluluk terimine karşılık olarak kullanabileceğimiz hiçbir şey vermiyor bize ama sorumluluk diye anlayabileceğimiz bir kavrayış veriyor. O kavrayışın bir adı da var. O da aition. Aition arkadaşlar sebep demek. Aition. Neden demek? Aition aykırım. Evet. Sebep demek, neden demek ve aynı zamanda bu aykırım ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Sebep demek, neden demek, aynı zamanda suçlu demek. Demek bir şeyin sebebi olmak, bir şeyden suçlu olmakla aynı anlama geliyor. Bu son derece önemli. Homerik metinlerden bunu takip edebiliyoruz. Bununla ilgili ben böyle bayağı ayrıntılı bir şey yazmıştım. Sorumluluğun ecdadı diye. Oraya da bakabilirsiniz, felsefe tartışmalarında. Omer Osman'ın falan da bulup çıkarmıştım. Şu hatta 33. sayfasında sorumluluğun ecdadı. Çünkü ecdad hakikaten Omer Kola'nda karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bir insanın bir şeyin müsebbibi olması anlamında bir sorumluluk anlayışı var Aristoteles'te. Bir şeyin başlatıcısı ben isem, Söz konusu eylem akışının başlatıcısı ben isem ve o eylemin neticesinin neticesinden bağımsız düşünmüyoruz. neticesi öyle ya da böyle ise ben onun başlatıcısı olmak bakımından yani bir sebebi olmak bakımından ondan sorumluyum. Ondan suçluyum. Sorumlu olmak ve suçlu olmak böyle yan yana gidiyor. Beraberli. Ve bunun da nesini alacağım ben? Bu suçun Cezasını alacağım. Ceza kelimesi de arkadaşlar cevapla aynı kökten hiç de böyle kötücüğü bir tarafı yok aslında. Karşılık demek ceza. Cevapla aynı kökten. Yanıt gibi bir şey yani ceza aslında. Kelime olarak da. Ha Demek ki bir suç var bir de ceza var bu sorumluluk meselesinde. O halde bunun hem hukuki hem de ahlaki boyutu var ve bugün bizim hayatlarımızı son derecede belirliyor. Ve bunlar Aristoteles'in yaşadığı bağlam içerisinde birbirinden uzak şeyler değil. Yani hukuki olanla ahlaki olan birbirinden ayrı değil. Çünkü politik olanla etik olan birbirinden ayrı değil. Ya yani iyi insan olmak iyi yurttaş olmaktan ayrı değil. <gülüyor> i̇yi insan olmak bir polisin iyi bir polisin içinde yaşamakla mümkün mesela. Onun dışında da olabiliyorsun. Hani insan gidip dağda iyi insan olur, olamaz Aristoteles'e göre. Aristoteles e göre böyle bir şey çok mümkün değil. Ona ilk itiraz etmeleri büyük ölçüde bu noktadaydı zaten. Aristoteles'i bir zındık diye nitelemeleri yani pagan ne de olsa zaten. Ama sonrasında hakikaten Aristoteles'in hem Erdemler listesi hem de ahlaki olana, sorumluluğa dair açıklamaları hepsini ziyadesiyle aslında ikna ettiği için Aristoteles'i kendi bağlamlarına bu insanlar taşıdılar, İslami olanlarda, Hristiyanlarda, Yahudilerde, beşte dediğim gibi, ateistlerde, paganlarda taşıdılar. Ama şöyle bir anlayış bugün bize yabancı. Farkları ilk görelim, sonra benzerlikler hakkında belki konuşacağız. Benzerlikler de işte konsepsiyon olarak terim olarak değil belki ama evet Aristoteles'in Yaşadığı toplumda, Aristoteles'in yaşadığı çağda herhangi bir biçimde şey yok, e, ahlakın bir başka kompartman, otonom, bağımsız bir alan, bugün etikanın olduğu, etiksin olduğu gibi bir alan olduğu, felsefenin başka olduğu, bilimin başka olduğu, sanatın başka olduğu bir böyle kompartmanlara ayrılma hali yok. Ben bir kâğıtmeni de edebilir miyim? Bunların hepsi bir arada. Çok teşekkür ederim. Bir arada ve birlikte iş görüyorlar. O yüzden mesela ne bileyim ben Sokrateskid'im Aristofanes'in yazdığı oyunda kendisine kendisiyle dalga geçilmesini yani tiyatroda, bulutlar oyununda izleyebiliyor. Ve o oyunun içerisinde hem felsefe var hem politika var, hem bilim var hem sanat var gayet. o medya. Değil mi? Bunlar birbirinden bağımsız bağlar var değil. Bugün ama bunlar birbirinden ayrı ayrı şeyler olarak yok. Bu bakımdan zaten son derece farklıyız, başkayız. Ama buna rağmen ne yapıyoruz? İşte bu farklılığı, başkalığı bazen göz ardı edip kendi anımızı, kendi zamanımızı kendimizden önceki bütün zamanlara yayarak durduğumuz yerden ancak okuduğumuzu unutarak Onlarda bir benzerimizi arıyoruz. İşte bu hatayı yapmamak lazım. Der şeyin başında söyledim. konuşmanın başında söyledim. Aristoteles pek çok bakımdan çağdaşımızdır. Ama çağdaşımız olduğu yerleri ve olmadığı yerleri görmezsek ondan medet doğmamayız. İşte bunlardan bir tanesi de belki tam da onun e, terimlerini çevirirken karşımıza çıkıyor. O terimlerden en önemli İkisi de aslında akon ve hekon terimleri arkadaşlar. Safet Babür'ün yaptığı çeviri de bizim elimizde bir tek o var. Minnettarısı tabi Nikomukoseki'yi Türkçe'ye kazandırdı. Daha iyisini yapan olsun okuyalım. Öbür çeviri iyi değil. Ama elbette bir yanlış çeviri değil. Bir bakış açısının farklılığından kaynaklanan bir şey var. Bir problem var orada. O çeviride de hakikaten Tam da zaten Aristoteles'in 3. kitabının kendisine tahsis edilmiş olduğu konu hakikaten eylemlerimizden ne şekilde sorumlu olduğumuz, hangi eylemlerden sorumluluk, hangilerinden sorumluluk tutulamayacağımız konusuyken bu akon ve hekonu biz isteyerek ve istemeyerek diye çeviriyoruz. Akon ve hekon. Bu akon ek onun olumsuzlaması bu şey gibi non gibi bir şey. Bu öyle demek. Bunu isteyerek bunu da istemeyerek diye çeviriyoruz. Bunun İngilizcesi mesela tam da Latince voluntas'tan gelen voluntas irade demek. Bunu in voluntary bunu da voluntary diye çeviriyoruz. Yani gayri iradi iradiyi olarak diye çeviriyoruz. Hı? Bütün Batı de böyle çeviriyoruz. Sırf biz değil. Safvet Babu istemeden isteyerek diye çevirmiş. Şimdi buradaki isteme, kampçı anlamda bir istemem, hani iyi isteme gibi bir şey. İsteme isteme dediğimiz her seferinde böyle bir istemeyi, böyle bir iradeyi anlıyoruz ve o iradenin illaki aslında şöyle bir sıfata sahip olduğunu düşünüyoruz. Özgür, özgürler. Aristoteles böyle bir şey mümkün. Aristoteles irade diye bir yeti bile. Bırakın özgür olmasın. Dolayısıyla bunu iradeye gönderimli bir terimle çevirdiğimizde, Akon ve Hekon'u iradi olana, iradi olarak yaptığımız, gayri iradi olarak yaptığımız diye çevirdiğimizde Aristoteles'i anlayamıyoruz veya Aristoteles'i bayağı ciddi bir biçimde kamplaştırıyoruz. Bu yüzden çok önemli. Peki ne diyeceğiz bunlara? Bu Akon ve Hekon'u nasıl çevireceğiz? Aristoteles meselenin hakikaten çetrefilli olmasının öylesine farkında ki bununla çok uzun uzun tartışıyor. Bu meseleyi çok uzun uzun tartışıyor. Ve biz de hala daha onu anlamaya ve çözmeye çalışıyoruz. Bu terimlerle aslında ilişkiye sokacağımız bir yardımcı terim çifti daha kullanıyor aslında Aristoteles o yardımcı terim çiftinden bir tanesi biya zorunluluk, zorunluluğu yani mecburiyet gibi bir şey ve bu mecburiyet içerisinde nasıl bir mecburiyet bu zorlama anlamında bir mecburiyet var bunda. yani bir cebir var biyada dolayısıyla bu akonu aslında şöyle anlayacağız diyor. şöyle anlayalım demeye çalışıyor İstemeden değil zorla Ekonu nasıl anlayacağız? Şimdi bunu bizim dilimizde nasıl ifade edeceğiz? Olumsuzu olumluyla ifade ettik. Zorlan. Bunu da olumsuzla ifade. Zorlanmadan. Hiçbir cebir ve icimar olmadan. Diye anlayacağız. Ve biz hangilerinden sorumluyuz? Sorusuna yani hangisinde ay benim? İşte bunda ek onda. Nasıl yaptıklarım? Herhangi bir dış zorlama olmaksızın yaptıklarım iradi olarak yaptıklarım değil. Herhangi bir zorlama olmaksızın yaptıklarım. Peki bundan sorumlu değil mi? Hayır değilim. Neden? Çünkü bunun başlangıç prensibi failin dışında. Dış bir icbar var. Bir mecburiyet var. Bu varsa fail yaptığı, gerçekleştirdiği fiilden mesul tutulamaz sual edilemez. Veya batının anlayacağı dille onunla ilgili sorguya tabi tutulup yanıt vermesi o faydan beklenemez. Responsibility'nin yanıt verebilirlik olduğunu düşündüğümüzde. Bu son derece önemli. Zorla bağlantı içerisine sokuyor bunu yani. Zor olan mecbur olduğumuzda me yapmaya mecbur kaldığımız şeyle bağlantısı içerisine sokuyor. E tamam kolay. Ama kolay değil o kadar. O kadar. Neden kolay değil biliyor musunuz? İnsan bazen hakikaten bazı şeyleri mecbur kalarak yapar ve mecbur kalarak yaptığı şeylerden yine de sorumlu tutulabilir. Bir de böyle bir tarafı var. Bunun örnekleri de verilebilir. Ne gibi şeyler mesela onlar? Ne bileyim, işte bütün ahlak felsefesi tarihi özellikle Şeyde, çağdaş döneme geldiğimizde bu gibi aslına bakarsanız benim hiç de hoşlanmadığım hayali örneklerle dolu. Mesela işte analitikçilerin en iyilerinden birisi aslında Bernard Williams'ın konuya dair eserinde verdiği türden örnekler. Ne olmuş? İşte, George diye bir adam karamanların adını unuttum. George diye bir adam işte bir yere düşmüş de uçaktan. Orası da bir yerli kabiliğinin olduğu bir yermiş. Orada da bir diktatör varmış. Ona demiş ki efendim o diktatör bu demiş yerlerden ben on tanesini öldüreceğim zaten kurşuna dizeceğim. Ama eğer sen bunların içerisinden bir tanesini seçer de şey yaparsan kendini bizzat öldürürsen hem senin hayatını hem de geri kalan dokuzunu affedeceğim. Şimdi burada bu adam sorumlu mudur yaptığından sorumsuz. Bakın çandaş ala felsefesi böyle örnekler. Beni daraltan örnekler. <gülüyor> Neden daraltıyor biliyor musunuz? George ne yaparsa yapsın bana ne diyor. Sen bana soruyor musun sen ne yaparsın diye. Bunlar arasında da çok fark var çünkü. Hani böyle böyle bir şey gelse başına sen ne yaparsın? Ha bunu düşünebilirim belki. Ama George'dan bana ne? Bunu niye düşündüm? Ha? Ama çağdaş ahlak felsefesinin özellikle analitik etikle ilgili olan kısmında büyük ölçüde böyle bir şeyle bunları çözüldüreceğiz. Ve çıkamıyorlar tabii işin içinden. Ve Aristoteles'in ama verdiği örnek mesela böyle bir şey bir, bir mecburiyet var ve bir mecburiyetle sen bir şey yapıyorsun. O yaptığın şey de aslında bu bakımdan senin tam da yapmayı istemediğin şey olabilir. Ama mecburiyetle yaptım. İşte onun adı Akrasya. Akrasya. Düşün daha elinde değildi. Akrasya'da böyle çıkıyor. Bu da hem 3. kitapta var hem de edin 7. kitabında var. Akrasya meselesi. Bu da bir ayrı bela mesele. Bütün bu ayrımlar yetmezmiş gibi hani zorla, yaktı, zorla olan, zorla olmayan diye, hani zorla olmayandan mesulüm bunun şeysi benim, ayetiyonu veya arkesi benim. O yüzden bun, bundan her bakımdan mesulüm. Bundan biraz kuşkulu çünkü böyle de bir şey olabilir. Ve ben hakikaten bir akrasya halinde olabilirim. Yani bunu çok da şey yapmadan aslında, gönüllü olmadan yapmış olabilir, yapmaya mecbur kalmış olabilirim. Acaba işte o zaman ne olacak? Mesela ne gibi bir şey? Burada aslında Aristoteles'in bana kalırsa kendisiyle ilgilendiği sorun Sokrates'in ölümüdür. Sokrates, Pilaton bununla çok uğraşıyor orada. Ne yapsın da şu hocasının durumunu hakikaten bir kurtarsın. Ne diyor çünkü Sokrates? Liktum ne? Hiçbir insan, ne diyebiliyoruz onu? Kötülük yapmaz, yanlış yapmaz. Ne yaparak? Bilerek. Bilerek. İşte oradaki bilerek kelimesi ekon. Hekon oradan geliyor. Hiçbir insan Hekon hata yapmaz. Hamart ekon Hekon bak çıktı şeyde, Sokrates'de çıktı. Şimdi bunu nasıl şey yapacaklar? Bunu ne diye çevirecekler? Burada bir bilme var mı? Bir bilgi meselesi mi var? Evet bilgi meselesi var. İsteme var mı? Sanki biraz öyle gibi de. Ama daha çok bilgi var. Ama biz buradaki Hekon'u ne diye çeviriyoruz? Safvet Babir'de mesela. Bilerek diye değil, isteyerek. Ya da istemeyelim. Hadi yanlış oldu. İstemekle bilmek aynı mı? Bazen belki. Neden? Çünkü bizim bir de şöyle bir deyimimiz var. Ondan yararlanabiliriz. Bile isteye yapmak. Hmm. Bu güzel aslında. Bunu kullanabilir Türkçenin avantajı. Şimdi bu bilerek kötülük yapmaz diyor ya Sokrates. Platon da bununla uğraşıyor. Peki bir insan bir hatayı çünkü orada kullanılan şey de kelime de hem kötülük yapmak hem hata yapmak, hem hatta isterseniz daha sonra da böylece günah işlemek. Hepsi diye karşılayabileceğimiz yanlış yapmak. Hepsi de anlamda da yanlış yapmayı içine alıyor. Ama Bunu nasıl? Peki hekon olarak? Bile isteye, bilerek. E nasıl yapar o zaman? Bilmeyerek. Yapar. Peki buradaki bilmemenin anlamı ne diye düşünüyorlar. Demek istememenin değil, bilmemenin anlamı ne diye düşünüyorlar. Platon iki tane bilmeme türünden bahsediyor. Bir avnoya olarak bilmeme, bir de amantia olarak bilmeme. Yani bir tanesi hakikaten tam cahillik gibi bilmeme, söz konusu şeyin gnosisine sahip olmama. Bir tanesi de bilmemekten, cahillikten değil de öğrenmemekten. Matesis kökünden gelen, matematiğin de kökü olan amati anlamındaki bilgisizlik. Öğrenmemekten kaynaklanan bir insan. Hangisinin karşılığı daha ağır olacak cezası? Öğrenmemek. Peki ya ben bunu öğrenmekten alıkoyulmuşsam ne olacak? İşte o yüzden eğitim meselesi en önemli problemimiz olacak. Eğitim, bugünün değişiğiyle eğitim hakkından mahrum edilmemiş günümüz, bizi en çok zorlayan Bizi bir şeylere icbar eden hem de nasıl şeyler yanlış yapmaya hata yapmaya icbar eden şeyin kendisi olacak. Ve o yüzden Platon'da Aristoteles'te eğitim, eğitim, eğitim diye tutuyorlar Haydeye'ye bağlıyorlar her seferinde meseleyi. Hangi anlamda bilmemek? Gördüğünüz gibi iradi olanla ilgili değil aslında mesele. Bilmeyle ilgili. Bilgi sahibi olmayla ilgili o halde. Akon ve Hekon meselesi. Ama biz bunu iradi olan filan diye involuntary, voluntary filan diye voluntary filan diye çevirirsek anlamıyoruz. Ve işin aslında hiç de Aristoteles'in dahil etmediği bir özgür irade problematiğinde de sokmuş oluyoruz. Ve Aristoteles anlamaktan uzaklaşıyoruz. Akrasya ile ilgili olarak da söyleyeceğim şey aslında tam da Sokrates'in böyle bir sonucu bile bile ben yani ölüme mahkum olacağımı bile bile. Aristoteles'in Nikomakos Aetik'te söyler. Korunması gereken en yüksek değer, en yüksek iyi hayatın kendisidirler. Bunu muhakkak Sokrates de biliyor. Peki niye kendisini ölüme mahkum edecek bir şeyi yaptı? Onu buna zorlayan neydi? O bunu yapmak zorunda mıydı? Ona göre bilgisi onu yapmak zorunda bırakmıyor. <Gülüyor> yapmak zorunda, Zorlama altındaydı yani. Peki onu buna zorlayan dış şey neydi? İyi bir sır veriyorum. Onu buna zorlayan o halde bitiriyorum da böylece galiba şeyde konuşuruz. Aleteya idi. Aleteya ile bağlantılı olarak onu buna zorlayan neydi? Parhes idi. Doğru söylüyorum. Bu kadar yeter. Konuşuruz. geç. Tam da dağıttım. Dağıttım galiba ama toparlıyoruz. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi yarım saatlik e, soru ve cevap kısmına geçiyoruz. Hocam soruları siz seçin. Buyurun. Buyurun. E, Şey anlamadı. Kalk <gülüyor> <gülüyor> Takip edebildiniz mi beni arkadaşlar? Evet, evet. Anlatabildim mi yani? Evet. Hatta sağ ee, e, daha da iyinin olmama, e, daha da iyiliğin olamayacağına dair e, Aristoteles'in görüşü, yani İslam'da modern toplumlarda bunun kabul edilmesi ya da Hristiyanlık'ta kabul edilmesi bunların hepsinin e, uygarlaştırıcı özelliğiyle ilişkin olabilir mi? Yani e, ilki daha öncekileri yani ilkel, onlara göre ilkel olma, uygarlaştırmaya çalışma istekleriyle ilgili olabilir mi? Onları yani dışarıda olanı toplumsallaştırmaya da uygarlaştırmaya çalışmalar. E, çalışmalarıyla ilgili olabilir mi? Ben soruyu anlamadım. Bak çok ciddi söylüyorum. Bir daha sorsana. Şimdi dağla başladık. Yani dışarıda toplum dışı olanın e, iyi olmayacağına dair Aha. görüş. Aha. Tüm bunu hani siz e, nasıl kabul edildi diye sordunuz Hı. sordunuz yani nasıl bütün işte. Hı. Dur bizim... şimdi ondan iyi kastettiğini söyleyeyim bakayım açılacak mı? Hı. Çok açık aslında onun şeysi. Polisin dışında insan ya tanrı ya hayvandır. O yüzden olmaz. Hani iyi insan olmaz. Orada ya hayvan olursun ya da Tanrı olursun. Değil mi? Zaten öyle yapıyor. Tanrısal, ilahi bir şey yapıyor peygamberler. Değil mi? Polisin dışına, o surların dışına daha çıktıklarında Tanrı temasa geçiyorlarmış. Değil mi? Ya yani öyle bir şey yapıyorlar. Şimdi bu onunla ilgili bir şey. Çünkü insan zoğum politik olmuş. Tam da bu anlayışın dönüşüme uğramasından sonra... Artık insanın non politikon olmasından sonra işler karışıyor da biz böyle bir birlikte yaşamayı bir problem haline getiriyoruz. Ya nasıl oluyor biz böyle non politik varlıklarız, toplum dışıyız, bu kadar kendi çıkarımız peşinde koşturuyoruz da birbirimizi öldürmüyoruz, birbirimizin gırttan nasıl oluyor birlikte yaşayabiliyoruz? Finans sorusu ya yani modern politika felsefesinin sorusu hayret ettiği hayret konusu o zaman oluyor zaten. Modern politika felsefesi böyle ama klasik politika felsefesinde mesele büyük ölçüde hep söylediğim gibi aslında en iyi rejimde ve iyi bir insan olarak nasıl yaşarız iyi hayat nasıl bir hayattır iyi toplum nasıl bir toplumdur sorusu. Öbüründe nasıl olur da birlikte yaşarız sorusu. Onu işte hukukla çözmeye çalışacak o. Öbürü neyle çözmeye çalışıyor? Remodem büyük ölçüde de çözmeye çalışıyor. Erdemleri huy edinme, erdemleri karakterin haline getirme ile çözmeye çalışıyor. Bunu da ne, nasıl edersen edersin diyor Aristoteles, yapa yapa. Adil olmayan bir insanın adalet erdemine sahip olmasından söz edilemesin. Cesur olmayan bir insan cesaret erdemine sahip olduğundan söz edilemez. Cesaret erdemini nasıl kazanır? Çok ciddi al, önemsediği için. Cesur davranaba. Bunun gibi. Şimdi gelelim şeye. O medeni değilmiş de bunu medenileştirmiş meselesine. Evet, bunu ya yani işte bunun sizin <gülüyor> daha sonraki e daha sonra ki yani şey paganların üstüne kadar işte Hristiyanlığın hatta Fransız devrimi beraber modernleşmenin de böyle bir sivil yani sivilleştirme politikası sivilleştirme e, yani dağdakini indirme yani dağdakini uygarlaştırma e, bir e, amacı bir motifi olduğundan bu böyle bir görüşü kendi benimsemiş olabilirler mi? Onu sor, onu sordum. Allah adınımadım. Bak ya benin kafamdaki dağlar karıştığı için. Pardon ben şey diyorum. <gülüyor> Aristoteles bütün bu farklı kültürlerin içerisinde şeylerini kendisine yer bulabilmüş bir şey sunuyor bize. Evet. Dolayısıyla bu kadar şeyin birbir aykırı bir, bir, bir, bir şeyi bile Aristoteles'in bu fikrini kabul etmesinin arkasında. O, o, o toplum dışı olanını ya da dışarıda olanı içeride tutma, tutmanın bir vasıtası olarak kullanmış olabilirler diyor Aristoteles'in bu fikri. Yani öyle biraz, bir şey mi bilmiyorum. Istedi. Biraz evet. kendimce mi söyledim bilmiyorum. Hamus evet. tamam, dışlarda balsına kurulmuş ben... olabilir mi gibi de bir şey aynı zamanda. Yani kendilerini evet. yontmuş olabilirler. Bir evet. öyle bir şey. Birazcık da bir birazcık bir yontma varmış. Sizler, evet. Var siz var. da... evet. Ya yani bunu nasıl aldıklarını anlat. Yani, e, şey dediniz ya, bu ilginç dediniz. Böyle fikri nasıl alındı ilgili. Onu dediniz. Evet. Yani bir şekilde herhalde Aristoteles'in ahlak felsefesinde söylediği şeyler hayatın kendisine çok çok temas ettiği için diye düşünüyorum ben. Bunun sırrını başka türlü koyamıyorum ama bu hakikaten dikkat etmemiz ve hayran olmamız gereken bir şey diye düşünüyorum. Hani neden böyle oldu sorusu şey gibi... Aristoteles'in Aristoteles olması gibi diye yanıtlayabileceğim şey. Ya da bilmiyorum yani. Ben, eğer doğru anlatıyorsam. Evet bir şey, Orient yani, ve mesela yasalar da var. Bu tür bir bakışın nasıl kurulduğu. Yani e, kendi yasasına hani genel bir şey vardır da, Yunan uygarlıklarında işte artık da işte yasası var diğer uygarlıkların aksine. Onların yasaları var. Aslında hani bunun neyi ifade ettiğini e, ve nasıl kurulduğunu ya da işte mesela kentlerde diyor ya sanat, siz de bahsettiniz, Aristoteles'te de, de böyle. Yani polisin içerisinde olabilirse işte, sanat, felsefe, e, yasa, adalet, bütün bunlar erdemler. Ancak burada mümkün olabilir çünkü Platon aşama aşama anlatıyor. Mesela diyor ki işte daha da, tam da daha örneğini veriyor. E, i̇şte bir çobanın şeyi, yani işte bir çobansı bir hayat ya da işte kıtlık durumundan sonra kâğıtların dağılıp, e, işte mesela böyle bir hayata verilmesi e, toplulukların. Buradan şey çıkmaz değil. Erdem falan çıkmaz diyor okulat, onu da söylüyor. Yani bu aslında sadece örgütle resimde, bütün antiklerin belki şeydi değil mi? Evet. Yani, Tabii şu bir şey var yani. Şeydi. Hani işte Farabi'nin de tekrarladığı, o yüzden de kitabın adını hatta böyle koyduğu şey değil mi? Yani erdemli bir insanın, iyi bir insanın çıkacağı <gülüyor> toplum ya da devlet, iyi bir devlet olmak zorundadır. Evet. Yani kötü devletten iyi insan çıkmaz gibi bir şey aslında. O yüzden Medine-Tülpazı'la faziletli bir şehir. Faziletli bir devlet. Diye kitap yani Şeyde ben. Bir Platoncu olarak aslında. Aristoteles'inki de böyle ama e, Platon'la Aristoteles bu konuyla ilgili olarak hep böyle şey gibi düşünülür de zıtlarmış gibi düşünülür. O Platon'un devleti, devletin Platon'uyla yani Politea'nın Platonu'yla nomoyum Platonu aynı değildir. Ve Aristoteles evet. Nomoy'un Platonu'nun öğrencisidir aslında. Yasaların Yasalar. Platonu'nun yani. Öğrencisidir. Ve Aristoteles politika felsefesinde ve ahlak felsefesinde ne söylediyse öyle ya da böyle bunu çok daha sistematik bir biçimde söylemiş olabilir Platon. Nomoy'da zaten onlar vardır. Erdemlerin birliği bir tezi de dahil olmak üzere var. Evet buyurun. Hocam aslında teşekkür ederim. Yani son bölüm bir tür soruma cevap oldu ama biraz oradan devam etmişti. Hı hı. Bu konuşmasının sonunda Sokrates bölümüne geldiğimizde aslında konuşmamızın başındaki o Platonla Aristoteles arasındaki fark sanki kapanırmış gibi oldu ama hı hı. şimdi biraz ters taraftan okumak gerekirse Şimdi Sokrates'in Paris'e yani doğru söylemek zorunda olması polise rağmen biraz da bir şey. Yani sonuçta öyle bir polis ki bu Atina sonunda Sokrates'i idama mahkum etti. Şimdi e, bu soruya verilen cevaplarda burada Platon'la Aristoteles hakkındaki yorumunuzu biraz daha belki geri götürmenizi rica edeceğim. Sanki şöyle bir durum da olmuyor mu Aristoteles adına? Yani şimdi kötü toplumda iyi vatandaş ve iyi insan olmuyor. Şimdi iyi fronisis olmuyor çünkü. Şimdi bu da bizi bir anda e, Aristoteles bir noktada biraz tehlikeli bir noktaya götürmüyor mu? Yani açık söyleyeyim. Kevin zaman zaman mağaranın dışına çıkması gereken bir tür Sokratik e, cesaretin sanki sesi Aristoteles'te biraz e, azalmış mı deyip haddini de aşmak istemene kadar çünkü biraz önce harika bir şey söylediniz hemen dikkatimi çeken. Farabi evet ona ama Platon'a referanslı söylüyordu biraz. Şimdi burada hocam o gerilimi nasıl okuyorsunuz? Teşekkür ederim. O gerilimi şöyle okuyorum aslında. Aristoteles şöyle diyor biliyorsunuz. Atina'nın bir cinayet daha işlemesine fırsat vermemek için ben diyor. polisi terk ediyor. Bazen belki böylesi de gerek edilir. Çünkü Aristoteles'in meseleye ilişkin çözümü şu. Bakın, adaletle ilgili olarak o zaman, adalet erdemiyle ilgili olarak bir şey söylemek lazım. Şimdi Sokrates'in e, adaletle ilgili olarak söylediği şeyi düşünelim. Evet. Ne diyor Sokrates? Adaletsizlik yapmaktansa Adaletsizliğe maruz kalmak daha iyidir diyor. Doğru. Değil mi? Evet. Aristoteles ne diyor? Bana kalırsa. Ne adaletsizlik yap ne de adaletsizliğe maruz kal. Çünkü adaletsizliğe maruz kalırsan karşındakini sana adaletsizlik yapma konusunda teşvik edersin ve sorunlusun. Adaletsizliğe maruz kalarak yırtamazsın. Çünkü sen maruz kaldığın ölçüde adaletsizliği yapacak olanı da yaratırsın. Ha, eğer sen yapmaya kalkarsan o zaman sen bir zalim olursun, mazlumu yaratırsın. Mesele nedir? Ne mazlum ne de zalim olmak. Mesele adil olmak. Ne ölmek ne öldürmek. <gülüyor> Ama bu Sokrates'in bir hata yaptığı değil. Sokrates'in hayatından çıkardığımız filozofça ders insan yine gerekirse davası uğruna ölür. Artık Sokrates'te böyle bir şey yazdık zaten biz. Ölürsünüz. Çünkü hayatın kendisini kıymetli kılan şey yine Sokrates'ten öğrendiğimiz şey. O hayatı yaşanmaya değer kılan bir hayat olmasıdır. Değil mi? Sadece çıplak hayat değil. O hayat aynı zamanda yaşanmaya değer bir hayat oldu. Evzen, iyi hayat olmalı. Bunu öğrendik. Bu var. Ama bu Şöyle bir şeyimiz yok diyor Aristoteles. İşte böyle bir takım açmazlara girdik. Bu girdiğimiz açmazlarda manzarda bakıyoruz yasaya, prensibe, ilkeye, kategorik emparatife. Ona oturuyorsa yaptığımız şey tamam rahatız. Böyle bir şey yok. Ne yapacağız? Doğru zamanda, doğru şeyi doğru şekilde yapmak gibi bir yükümlülüğümüz var. Fronesis de bize bunu öğretiyor. Nasıl bir şey yani? Kataton, orton, logon. Aklı selime göre davranmak. Bu aklı selime göre davranmanın kendisi de her an teyakkuzda olmayı gerektiriyor. Dolayısıyla bu tutarsızlık filan değil. Şöyle şöyle bir bağlamda, şöyle şöyle bir kişiyle karşı şöyle şöyle şey zamanın geçtiği yerde şunu yapmak. Doğru olanı yapmış olmak olabilir. Başka bir yerde de ...onu yapmak doğru olmuş olabilir. Bunun bir yasası, bunun bir prensibi, bunun bir kuralı yok. İşte tam da buradan hareketle mesela hakiki adil davranışın da mesela dikaya su nedense epey kes diye de bir şeysi var onun Aristoteles'in Yani nasıl çevireceğimizi bilemediğimiz bir şey o nasıl bir şey yani bu böyle hakikaten şeyle cetverle ölçülmeye uygun olmayan aslında böyle keskin hatları olmayan kıvrımlı olan e, alengirli olan durumlarda yargımızı nasıl vereceğimiz adil bir biçimde yargımızı nasıl vereceğimiz ve aslında bir hakimin bir yargıcın doğru bir biçimde yargısını nasıl vereceğine dair verdiği bir şey ki bu epey kez Şeymiş arkadaşlar, bir, bir, bir tür yumuşak, hamursu bir cetvel türü bir ölçü ama böyle sert çizgili değil. Hamursu bir şey. Yani bir bina inşa ederken mesela ölçüyü almak için onu böyle oraya şey yapıyorsunuz, yediriyorsunuz. O eğri büyür filan o. Bir tür kalıbını alıyorsunuz. Duruma göre şekil alan bir cetvel o. Lesbos Efendim? <gülüyor> evet, ona benziyor. Epey kes de böyle bir şey ve o işte tam da yardıcın da aslında ve pratik bilgeliğe sahip olan insanın da yani Fronimos'un da şeysi, ölçüsü ve böyle yaptığı zaman aslında Kronos olan zamanda Kairos olan zamana da geçmiş oluyor. Tam zamanında. Tam doğrusunu yapmak. O Kronos değil artık orada. ...zamanı da dönüşme öğretiyor. Böyle bir şey gibi. Yani hocam özür dilerim ama son bir... Yani daha çok şunu merak ediyorum. Şimdi kriz dönemlerinde... Hı hı. E, ...ya o ...referans vereceği gelenek artık... ...bu krizlere cevap veremiyorsa... ...yani ben e, söylediklerinizden hı hı, aslında... Çok güzel, çok güzel. Titan arasındaki farkı... ...devlete doğru kırarak okuduğunuzu görüyorum. Yani çünkü... Cumhuriyetteki devletin, pardon, yani devlet kitabındaki Sokrates'in önerisi sanki Aristoteles'in önerisinden biraz farklı gibi. Yani onun için mavi kullandım. Diyelim ki bu yargıları yapacak toplumdaki üyelerde ciddi bir artık kriz var. Ve o zaman geleneğe dönüp geleneğe bakmakta o hani Sokrates'in sesi... Nasıl okumak <gülüyor> gerekiyor Aristoteles'e? Ben onu, tabi bu soruyu önce ters tarafından sorayım. Sanki bana orada e, Plato'nun Sokrates sesi bize bir şey söylemeye çalışıyor. Toplum büyük bir krize girdiği zaman Kronisin'in <gülüyor> kaynağı gelenekte olmadığı zaman böyle bir key dışı hareket, mağara dışı hareket geleneği yapı söküme sokmak gerekiyormuş gibi gerekiyor. Hocam böyle bir ses Aristoteles'in etiğinde ya da politikasında bulunabilir mi? Bulunabilir. Bulunabilir. Tabii. Tabii bulunabilir. İşte neyle bulunabilir? Hakikaten Aristoteles'in böyle bir kural, prensip koymamasıyla, doğru zamanda doğru şeyi doğru şekilde yapma gibi bir şey önermesiyle bulunabilir aslında. Ve gelenekler e, krize girdiğinde dir ki aslında biz o geleneğin farkına varız. Yoksa içerisinde bulunduğumuz de göreniz. Krizlerin çok sevmediğim bir şey ama hem de yanlış ama neyse Galaım meşhur oldu krizleri fırsatta onlar yani hani böyle bir şey olabilir aslında Tam da sıkıştığımız noktada belki bir çare bulabiliriz ahlak ve politikaya Ama başka bir şey daha söyleyeyim şu gün içerisinde bulunduğumuz durumun ben bizim memleket olarak büyük ölçüde politik olmaktan ziyade etik bir durum olduğunu düşünüyorum. Büyük ölçüde karakterle ilgili hem de bir etik durum olduğunu düşünüyorum. Yani sorunumuzun tümüyle bir ahlaksızlık sorunu olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani politik olandan ziyade veya hukuki olandan ziyade onlar yer yerinde. Onlarda bir şey yok aslında. Ahlaki olanda ciddi bir şey var yani. Sorunumuz ve krizimiz büyük ölçüde böyle bir kriz diye düşünüyorum. Doğru söylememeden kaynaklanan aslında. Evet, buyurun. Buyurun. Derek yapmak derken yaptığımız eylemi kendisinin bilincinde olmaktan yani bir farkındalıktan mı bahsediyoruz yoksa eylemin gerçekleştiği tek koşullar hakkında genel bir bilgi sahibi olmaktan mı? Yani yaptığımız eylemi kendisinin farkında olmak mı yoksa yaptıklarımızın nedenlerini ve sonuçlarını bilmeyi? Çok güzel. Niye bunları birbirinden ayırıyorsun? bilinç burada duracak bilinç, yani ben yaptıklarının farkında olacağım bir de ayrı sanki o burada dururken bir de yaptıklarımın nedenlerini ayrıca bileceğim bilincinde olma. Bunlar ikisi bir arada zaten. Bunları birbirinden ayırırsa kartezyen yarılmaya düşer. Bunlar birbirinden ayrı değil. Ben nedenlerini bilirken bir şey ona benim kogitom da eşlik eder. ve bilincim de ona eşlik eder zaten. Hatta bu eşliğe ne de eşlik eder? Bütün bunlara bilincimin eşlik ettiğini bilinci de eşlik eder de ben öz bilinci olurum hatta. Değil mi? O zaman da solüksizme gitsin. Niye solüksizme gitsin canım? Eğilin mutlak dininde rahat rahat <gülüyor> yaşarız. <yaşıyorsun>. Niye öpüleceksin? <öfretiyorsun? gülüyor> öz bilinci olurum. Son bir sorunuz olabiliriz. Sorun. Buyurun. Hocam ben bu akrasya davranıyor için soruyorum. ya diye de bunun tam karşısı olan bir şey var. Olumlusu, olumsuzu. Ben kullanacağım. İşte güç, irade, açık evet. içine de geçiyor. Yani Demokratta da var. İrade B geniş tanımamasında bir şeyin iyi olduğunu bildiğiniz halde onu yapmak gücü <gülüyor> iradeyi bulamamak gibi bir tanım var. Sıkıcı irade illa o iradeyi sokacağız yani. Ha, doğru. Mu? Tamam, güç doğru. İradeyi güç diye anlarsak, yani bu konudaki tamam. iradeyi <gülüyor> gösteriyorum diye dediğimizde hakikaten orada kudret gibi bir şeyi anlıyorsa doğru. <gülüyor> Çünkü bunu bu buradaki o şey olumsuz zaman. Bu olumlu hali, pozitif hali bu, negatif hali bu kelimenin. Buradaki kratya da hakikaten tam da ne diyeyim, power gibi bir şey aslında. Tamam. Ve nasıl bir power bu? Şeyler üzerinde bir power. İlk kullanımı böyle. Platon'dan itibaren ama, Bilmiyorum daha var mı? Platon'la birlikte, benim okuduğum şeylerde öyle. Platon'la birlikte herhangi bir şey üzerinde sahip olduğum power'da, Erkten, egemenlikten, güçten ziyade bizzat kendi kendi üzerimde sahip olduğum egemenlik... ...yani kendime hakimiyetimle ilgili bir şey olarak anlaşılmaya başladım. Bir şey olmaktan çıkıp kelime kavramlaştırılıyor yani. Filozof yapar bunu biliyorsunuz. Selim ama bir göçüde bir şeyin veya bir kişinin üzerinde ama senin dışında bir şeyin ve bir kişinin üzerinde hakimiyetin iken kendi kendinin üzerindeki hakimiyetin yani kendine hakim olma gibi bir şey oluyor. Fakat gelin görün ki mesela bu kendine hakim olma şeye çok benziyor diyelim ki sofra su ne erdemine demi söylemeyi unuttuğum erdemlerden biridir. Self kontrol filan diye çevrilmiş şey niye benziyor? İttifale benziyor, ölçülülüğe benziyor. ...Sofrasune'de ne de bunlar var çok önemli dört Kardinal erdemden bir Aristoteles'in kurduğu gelenekteki dört Kardinal'den biri. Ve bu erdemler listesinde Aristoteles'in mesela şu kendine hakim olma diye çevirdiğimiz bir erdem olarak takdim edin mi? Bu bir erdem değil. E bu haliyle bu bir erdem değilse bu da bir erdemsizlik değil. Karışık bu mesele. Akrasya. Yani insanın bazen kendine hakim olmaması iyi olabilir. Gibi bir şey çıkıyor <gülüyor> Aristoteles'in. Çünkü bu çok acayip. Nasıl yani? Öfkeyle bir işi şey yapmak bazen iyi bir şeye sebep olabilir. Bu müthiş bir şey. Ne kadar bak şey bakımdan da aslında dini etiklere karşı bir şey. Yani sabrı ve tevekkülü tavsiye eden etiklerin ne kadar karşısında bir şey söylüyor. Yani. Aristoteles şunu söylüyor yani. Tümos da bağlantılı olarak özellikle. Tümos yani ruhun şu kısmıyla ilgili. Platon'da şurası diye gösterilen Tümos ve Epitümya burası. Burası Logistimos Platon'da. <gülüyor> şurası ile ilgili olarak bizim şey Safet Babir onu öfke diye çevirmiş. öfke değildir Tümos. Tümos'u öfke diye çevirmek doğru değil. Tümos öfkenin yatağıdır. Ne diyeceğiz onu bilmiyoruz. Hı? Ama öfkenin yatağıdır. Öfke başka bir şeydir. Aristoteles'te öfke diye bir şey Ve Aristoteles'te haklı öfke diye bir şey vardır arkadaşlar. Müthiş bir şey. Yani Aristoteles şöyle bir şey demez. Bakın Sokratik gelenekte böyle bir şey var. Mesela değil mi? Adaletsizlik yapmaktansa adaletsizliğe maruz kal. İhsan'ı dedi, tokat attılar, yanağını döndü. <gülüyor> Aristoteles'ine de bir tane sen Aristoteles. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü haklı öfke diye bir şey var, <gülüyor> <gülüyor> var Aristoteles'te. <gülüyor> Salak mısın? Öbür yanağı niye uzatıyorsun? <gülüyor> kadar da öfkelen. Ama oradan hareketledi Aristoteles bunu söylüyor. Hiçbir filozof şiddeti ölmez. Söz dururken şiddeti ölüyorsa felsefeden çıkarız zaten. Ne yapacaksın yani böyle bir şey? Haklı olarak öfkeleneceksin yani. Bu haklıdır, doğru öfkedir yani. Dolayısıyla Aristoteles'te şöyle bir şey yok ya, bağına sofu bir şey yok. Öyle bir ahlak yok yani. Ya öfkelenmen gereken yerde öfkeleneceksin. Sevinmen gereken yerde sevineceksin. Ağlaman gereken yerde ağlayacaksın diyenler. Ahlak felsefesi. O yüzden hani bu, bunu bir erdem olarak okumayı beklerken, kendine hakim olmayı ne, ne yapayım kendime hakimim, öfkelenmiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Burada adam duruyorum. Ha, bu erdem olurdu o <gülüyor> zaman. Erdem değil arası Bu erdemsizlik olurdu. Öfkeye davran. Bir şey zorladı onu yapmayı. Biliyordum. Bire bile yapmadım onu. Biliyorum, doğru değil yaptım. Bire bile yine de yapmadım. O videosun sözü, doğruyu gördüm o videosda da var. Sonra da Spinoza'da da incelenecek bu mesele. Bu Çok uzun bir tarihi var bu meselenin. Akrasyanın da şeyisi çok uzun. Dayandığı geleni. O videosda diyor, insan doğruyu görür, yanlışa gider. Bu nasıl olur? Bire bile. bile. Gördüğü halde yanlışa niye gider? Niye hataya düşer? Bile bile, bile isteyen. E peki bu bu bu erdem değil. Ama bu erdemsizlik de ya yani bu kötü, bu rezalet dedi fazilet dediği rezalet dedi. Ama bu da fazilet. Değil. Oysa bu dini şeyde öyle diyelim etiklerde. Belki de kendisi olmaksızın hiçbir erdemin olamayacağı bir şey haline de gelecek. Ne o aslında bizim kültürümüzdeki karşılığıyla? Nefsine hakim olma. Biraz da bunun etrafında öğren kendine hakim ol, Nefsine hakim olma. Nefs. Neye hakim olacaksa ruhunun Tumos'taki kısmına. Ruh. Ruh. Nefes. Kökünden geliyor. Ruah, İbrancası, bunu Metin için anlatıyorum. Ruh, Arapçası, Sami dil grubu zaten. İkisi de soluk demek, nefes demek. Nefes de Arapça, nefs kelimemiz oradan geliyor. Rüzgar demek, tıpkı sürenin Grekçe ruh kelimesinin rüzgar demek olması gibi. Nefes demek olması gibi. Nefsine hakim olmak, nefesine. Yani neye hakim olmak, Farsçasıyla söylersek, canının istediğini yapmamak. Can orda. Bunun gibi bir şey. Ama bazen de canın çektiyse bakmak. Aristoteles bana bu imkanı veriyor. Yani Aristoteles bana şöyle diyor yani. Yani diyor ki delikanlısın. Aynen böyle şeyler var şey şeydenikamakos etikte. Delikanlısın. E, seksüel şeyler tabii senin canın çeker. E, çeker. Normal çeksin. Çekmemesi tuhaf. Bunu yasaklamazlar soteres yani olmaz, nefsin'e hakim demez yani. Ama bütün bunları yaparken sen adil olacaksın, cesur olacaksın, ölçülü olacaksın, sofrasulie, cömert olacaksın, dost olacaksın, bir sürü karakter erdi, değil mi? Elbette, pratik bilgelik sahibi olacaksın, roni da olacaksın. Bunlar çünkü birbirinden ayrılmıyor. Biri var, bir insan adilken korkak olmaz. Bir insan Ölçülü olup, ölçüllülük erdemine sahip olup aptal olamaz. Bunların hepsi bir arada olur. Çünkü bunların bir birliği vardır. Erdemlerin birliği dediğimiz şey de bu. Yani bir insan çok adil ama biraz korkak. Böyle bir şey kabul etmez Aras Çok cömert ama ahmak. Böyle bir şey de kabul etmez. Çok iyi ama salak. Öyle bir şey de kabul etmez. Bunun gibi. Evet. Teşekkür ederim.